Geceniz hayır olsun kardeşler. Rabbim hepinize hayır versin. Allah hepinize ecir versin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamd eder, Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah'a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 Kardeşlerim bazı kelimeler vardır ki o kelimelerin hakikaten güzel anlaşılması ve anlaşıldıktan sonra insanın hayatına yön vermesi istikamet vermesi o insanın yaşantısında dünyevi ve uhrevi hayatında büyük önem arz eder. Öyle insanlar vardır ki hayra talibim derken şerre dolu dizgin gittiğini görürsünüz. Ve hakikaten çalışırken de hayra çalıştığını zannederler. O yüzden anlatılması gereken anlaşılması gereken ve öğretilmesi gereken her neyse o kelimelerin güzel bir şekilde anlaşılması ve hayata geçirilmesi gerekir. Dalal veya dalalet kelime manasıyla kaybolma, telef olma, şaşırma, yanılma anlamlarına gelir kardeşlerim. Doğru yoldan az veya çok ayrılma, sapma, ya da azmak demektir. Dalalet hidayetin veya rüştün zıttı olup kasten ya da unutarak doğru yoldan ayrılmak demektir. Delalet, dalaletin başka bir tanımı ise kardeşlerim maksada ulaştıran yolu bulamama istenen sonuca götürmeyen bir yola girme ya da arzu edilen, sonucu kazandıran her türlü yoldan ve metottan ayrılmadır. Demek ki dalalet, maddi ve görülen bir yoldan sapma olduğu halde, daha sonra din yolundan sapmak anlamına da kullanılıyor. Bu nedenle kardeşlerim, dalalet dediğimiz zaman daha çok dinden sapmayı, dindeki, delildeki meseleden sapmayı ifade eder. Aynı kökten gelen idlal, dalalete düşme, düşürme, azdırma, mudil dalalete düşüren, saptıran, dal dalalete düşen, sapan, sapmış anlamlarına gelir. Aleyküm selam ve rahmetullahi Hepiniz hoş Hepiniz hoşgeldiniz kardeşlerim Allah hepimize hayır versin kardeşlerim Allah azze ve celle Kitabında bu kelimeyi bizlere geniş bir şekilde zikrediyor Biliyorsunuz İslam'da önce lafsın beyanı daha sonra da lafzın dalalet ettiği mananın beyanı vardır. Yani Allah Azze ve Celle öğrenmemiz gereken kelimeyi bize zikreder. Daha sonra da ondan anlamamız gereken ifadeyi doldurur. Bu kelime de Allah Azze ve Celle'nin kitabında iki yüzü aşkın yerde geçmektedir kardeşlerim. Allah hepimizi sırat-ı müstakim eylesin. Hidayetin ve imanın karşılığını, inkarcıların hidayet karşısındaki durumlarını ifade etmede çok çok önemli olan bir Kur'an kavramıdır. Kur'an'da daha çok küfür ve inkarı kapsayan sapıklık anlamında kullanılır. Mesela bir yerde saptırmak anlamında kullanmıştır ki, yani idlal şeklinde geçmekte ve başkasını saptırma, doğru yoldan alıkoyma, gerçek yolu kaybettirmek manalarına gelmektedir. Aynen şeytan hakkında Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği gibi onları mutlaka saptıracağı muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım diyor Misa 199'da Allah şeytanın şerrinden bizleri korusun kardeşlerim Allah'ın kitabı Kur'an'a baktığımızda Firavunun ve altından buzağı yapıp İsrailoğullarına işte sizin ilahınız budur diyen Samir'in de bir saptırıcı olduğu Demek ki Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatuhu Dalalet Dalalete düşme insanları saptırma Manasında da kullanılıyor Allah Azze ve Celle Kitabında Bizleri Şeytanın şerrinden Şeytanın bize İvasından Şeytanın bizi saptıracağı Yollardan ne yapıyor uyarıyor kardeşlerim şeytanın zarar veremeyeceği ve etkileyemeyeceği insanlardan bahsederken Allah Azze ve Celle kimdir onlar kimler diyor ancak benim ihlaslı kullarımın üzerinde senin asla bir sultan yoktur diyor. Allah hepimize ihlaslı olmayı nasip etsin yoksa şeytan bizim gafil olduğumuz boşta bulunduğumuz, ihmal ettiğimiz her noktadan girerek ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onları mutlaka saptıracağım diyor. Demek ki kardeşlerim ihmal edilen her noktada iblis Ademoğlunu saptırmaya çalışacak. Demek ki bu kelime hayatımızda ve devamlı gündemimizde olan bir mesela. Bu kelime şaşırmak anlamında da kullanılmıştır kardeşlerim. Kur'an'da geçen ifadesiyle bu anlam inançsızlar hakkında kullanıldığı gibi peygamberler hakkında da kullanılmıştır. Seni şaşırmış bulup da yol göstermedik mi diyor. Bu ayette Peygamberimizin nübüvetten önceki durumuna işaret edilmekte. Bu dönemde Ali sallallahu aleyhi ve selam ilahi vahiden habersizdi, şerii hükümleri ve peygamberlik görevini bilmiyordu. Kur'an Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selamın yaptığı tebliğ ile hiçbir zaman yanılmadığını ve sapmadığını söylemektedir Necim suresinde. Aleykümselam selam yine bu kelime boşa çıkarmak anlamında aynen secde suresinde geçtiği gibi dediler ki biz yerde yok olup gittikten sonra gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla yaratılacağız hayır onlar Rabb'ına kavuşmayı inkar edenlerdir diyor burada geçen dalal kelimesi yok olup gitme kaybolmak anlamında Allah'a iman etmeyen üstelik insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışanlar iyi amelde bulunsalar bile onların bütün yaptıkları boşa çıkacak dalal olacaktır kardeşlerim demek ki dalalet aslında bir sapma yitip kaybolma bir helak olmadır kardeşlerim Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah dalaletten kurtarsın Muhammed ümmetini. Azap anlamında da kullanılmış kardeşlerim. Kur'an, cehennemlikleri dalal içinde olmakla ta tarif etmekte. Bu da onlara tattırılan azaptan başkası değildir diyor Kamer suresinde. Aynı zamanda, hüsran anlamında da kullanılmış bakın tarih boyunca İslam'a ve onu tebliğ edenlere karşı hile ve tuzakları hep boşa çıkmış bu tuzakların sahipleri yaptıklarının karşısında hep hüsrana uğramışlardır Allah Azze ve Celle kitabında bunu dalal kelimesiyle ifade ediyor ve yine hüsran anlamında geçiyor yanılmak anlamında da kullanılıyor kardeşlerim Yusuf'un kokusunu burnunda tüter buluyorum diyen Yakup Aleyhisselam'ın Yakuba oğullara şöyle diyorlar Allah adına hayret sen hala geçmişteki yanılgıdasın diyorlar Yusuf'u çok seven babasına karşı da benzer bir yanılgı olmak suçlaması yapılıyor her iki ayette de dalal kelimesi geçerek yanılgı yanılma anlamında kullanılmıştır aynı zamanda sapkınlık anlamında da gündeme geliyor kardeşlerim demek ki Allah'ın hidayetine uyma insanın fıtratına daha uygunken dalaleti tercih edenler fıtratını bozan duyularını yerli yerinde kullanmayıp sapıklığa düşen başkalarını da saptıran zalim kimselerdir Allah hepimize hayır versin onlar akıllarını kullanıp gerçeği görecekleri yerde hevalarına doğru ne yapıyorlar hareket ediyorlar ve hevalarına uyuyorlar işte Allah Azze ve Celle kitabında dalalet ehli olan insanların özelliklerinden bahsederken onların gözleri var ama görmezler diyor onların kalpleri var artık duyarlı değiller kulakları var işitmezler diyor halbuki onlar gözümüzün önünde gören, işiten, düşünen insanlar değil mi? ama dalalete düşmelerine hasep o insanlar Allah azze ve Celle'nin hidayetine uymak yerine dalaleti tercih etmelerine sebep hakka ne yapıyor ne yapmıyorlar dönmüyorlar. Öyle olmuş ki kardeşlerim bir takım kişiler ve kötülük odakları insanları hidayetten uzaklaştırıp dalalete düşürebilirler. Allah Azze ve Celle, insanı öyle bir yaratmıştır ki, insan, yaratılış itibariyle, itaat etmeye de, isyan etmeye de meyillidir. Yani, hem itaata, hem de isyana mebnidir. Aklını iyi kullanan, Allah'tan gelen hidayet sebeplerini iyi anlayan, yani Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini idrak eden, Allah'a hazze ve celle'nin ayetlerini iyi düşünen kimseler ancak doğru yolu bulurlar. Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden uzak kalan insansa ancak dalalete düşer. Dalalete düştüğü gibi dalalete sürükleyici kişilerin peşine gider, hem sapar hem saptırırlar. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi kardeşlerim şeytan yardımcılarıyla birlikte insanları sapıklığa götürmeye çalışır. Rabbim hepimize hayır versin. Allah hakkıyla kitabını okumayı nasip etsin. Resul'ün sünnetini anlamayı ve bu yolda gitmeyi nasip etsin bizlere unutmayalım ki kardeşlerim ortada bir firavun varsa o firavunu ayakta tutan bir kuvvet bir güç vardır yoksa firavun tek başına o zulmü o cürümü işlemedi onu ayakta tutan ona güç veren onu o duruma getiren alttaki tabiatı ona tabi olan insanlar vardı firavun gibi günah işleyenler ve onun yanındaki sınıflar yani aristokratlar hep kendilerine uyanları ne yapmışlardır sattırmışlardır Allah azze ve celle Allah'a isyanda Buranda vermiş olduğu en üst mertebedeki örnek Firavun'dur. Firavun'un isyancı kişiliğidir. Ve yeryüzünde azıp sapmanın ve dalalette olmanın en üst noktasında kibirlenmenin, cürüm işlemenin, kendi hevasını ilah haline getirmenin, zulmün ve saptırmanın en açık örneği olarak Firavun'u vermiştir kardeşlerim. Allah bundan örnek alanlardan eylesin kendisi sapıtlıkta olduğu gibi üzerinde hakimiyet kurduğu kitleleri de kendisi gibi sapıtlığa götürmenin gayretinde olan birisiydi elbette ki her devirde firavun tipli insanlar çıkacak kendileri dalalette olduğu gibi diğer insanları da hidayetten ayırmak için çaba gösterecek ancak onlara Allah'ın ayetlerine sırt dönen ve Resulullah'ın sünnetinden uzak duran insanlar düşer kardeşlerim Allah hepimize hayır versin Allah ayaklarımızı kaydırmasın bakın firavunun çok çok güvendiği ve onunla insanlara üstünlük sağladığı sınıf hangi sınıftı büyücülerdi değil mi? ama büyücüler Musa Aleyhisselam'a verilen mucizeler karşısında yenildiler ve bitap düştüler anladılar ki öyle bir Rab var ki ve o kadar güçlü ki artık ona ne yapılırsa yapılsın hiçbir gücün ona galip gelemeyeceğini anladılar ve iman ettiler Peki dalalette olan ve insanların da kendisi gibi olmasını isteyen Firavun ne yaptı? Siz benden izin almadan Musa'nın Rabbine mi iman ettiniz? Andılsın ki sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Onlar ne dediler kardeşlerim? Vallahi biz Rabbimize iman ettikten sonra dönücü değiliz sen de elinden geleni yap dedi dediler Allah Resulü Ve Selam diyor ki kardeşlerim o günün akşamı olmadan Firavun hepsini şehit etti diyor demek ki hidayette olan insan elbette ki Allah'a kavuşacağını bilir ama seçim seçim nasıl Allah yolunda ölme Yollar ölmenin herhalde en güzelidir. Kardeşlerim, hidayette olmayan, Allah'ın çizdiği çizginin dışında yaşayan ve İslamı ilkelere dikkat etmeyen çoğunluğa veya topluluklara uymak da kişiyi sapıklığa götürür. Toplumlar öyle olmuş ki, hep bir çoğunluk onunla amel ediyorsa, o meseleye doğru olarak bakıyor ve o toplumun önde gelen insanları bunu zikrediyorsa ancak onunla amel etme yoluna gidiyorlar. Bu da bir sapıklıktır. İnsan için ölçü çoğunluğun ne yaptığı değil. O yaptığının o inancın ve o hayat anlayışının Hakka uygunu olup olmamasıdır. Kur'an'a baktığımızda, sünnete baktığımızda çokluktan değil, haktan bahsediyor kardeşlerim. Sen onların çoğuna uyarsan seni yoldan çıkarırlar. Onların nefsine, hevasına uyarsan andossun ki seni bile yoldan çıkarırlar. Veyahut ümmetim 73 fırkiye ayrılacak. Benim üstesine hepsine azap dokunacak demek ki insanlar için ölçü çoğunluğu ne yaptığı değil yapılanın Allah Azze ve Celle'nin emrine uygun olup olmaması önemli işte uygunsa hak olan yok uygun değilse işte bu da dalalete gitmenin bir yolu kardeşlerim dalalete giden ve delalet içinde olan yoldan sapan şaşıran bir insanınsa hakkı görmesi çok zorlaşıyor kardeşler. İnsanları saptıran bir başka grupta kişilerin peşine gittikleri önderlerdir bu ister dini anlamda olsun ister tağutî sistemlerde olsun ister toplumun önündeki kişilere imam veya önderlere olsun önder konumundaki kişiler sapıklık üzerinde iseler peşlerinden gidenler de onlar gibiler onlar gibi olurlar bir önderi imamı körü körüne taklit veya takip etme onun yanlışlarını da kabul etme tehlikesini beraberinde getirir kitlelere baktığımızda Genellikle bir liderin, bir önderin peşinde gitme vardır. Onun izini izler, onun görüşlerini kayıtsız şartsız kabul ederler. Ve onun sözlerini yayarlar. Firavun gibi düşünen önderler, peşlerine gelenleri tıpkı kendileri gibi dalalete götürürler. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim hakkında en çok korktuğum şey saptırıcı imamlardır. Diyor. Maalesef Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın korktuğu bu ümmete gelmiş. Müslüman ümmet hakkında böyle bir korku duyuluyorsa küfür öncülerinin peşinde gidenler hakkında daha fazla endişe etmek gerekir. Çünkü küfür önderleri insanları cehenneme çağırırlar. Aleykümselam ve Allah Azze ve Celle bütün insanları mahşer meydanına hesap vermek üzere dünyadayken peşlerine gittikleri imamlarıyla birlikte getirecek ve onlara haydi bakalım dünyadayken kim neye tapıyorsa onun peşine takılın diyecek oradakiler ne diyecek inkarcılar ya Rabbi biz büyüklerimize uyduk imamlarımıza uyduk onlar bizi doğru yoldan sapıttırdı diyecekler bu saptırıcılar kendi yüklerini taşıdıkları gibi saptırdıkları kimsenin günahlarını da taşıyacaklar Buna karşı toplumu saptıran kimselere gönüllü olarak uyanların günahları ise eksilme olmayacak kardeşler. Evet. Dalalet kelimesi hakikaten çok çok önemli kelimelerden bir tanesi. Bazı insanların hidayetten yüz çevirip dalalete sapmalarının bazı sebepleri vardır. Mesela insanın yetiştiği bir ortam aldığı bir eğitim yaşantıdaki sosyal durumu bunların dalalete düşmede çok çok etkileri vardır kardeşlerim ama Allah'a Azze ve Celle insana seçme hakkı vermiş aleyküm selamlar hamur, hoş geldiniz İsteyen iman etsin isteyen küfredsin demiş. Ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfresin demiştir. Aleykümselamünalabeykatu. Yani insan dilediği yolu, dilediği inancı seçebilir. Onun batıl ve Kur'an'ın dalalet dediği yolları seçmesine de bazı sebepler etki edebilir. Mesela biz Müslümanların dalalete düşmelerine en çok sebep olan meselelerden bir tanesi nedir kardeşlerim? Hep dinde olmayan sonradan ortaya çıkan bidatlardır değil mi? Bidatlar öyle hal olmuş ki sünnetin yerine geçmiş. Ve öyle sünnetin önünü kapatmış ki dalalet içinde olan insanlar bidata uymuşlar. Onu sünnet edinmişler. Sünneti gündeme getirdiğin zaman bu sefer sünnet ehli dalalet ehli diye anılmaya başlamış. Bidatlar dini kılıflan sunulduğu için çoğu insan bunu anlayamamış kardeşlerim işte dalalet bu bidatları hayat haline getirenler de günün birinde doğru bir şeyle karşılaştıklarında karşı geldikleri hep İslam inancı olmuş ve inanın bidatları alışkanlık haline getiren ve bidatlarla amel eden insanların Allah muhafaza bir gün bakın, İslam dininden inancından dışarıya çıktığını görürsünüz. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah bizleri sıratı müstakimden ayırmasın kardeşlerim. Dinde tefrika, ayrılık çıkarmak da saptırmanın bir başka nedenidir kardeşlerim. Dinde ayrılık çıkarma şüphesiz İslam'ı kendi kafasına göre anlayıp kendi anladığını din sanma diğer anlayışları din dışı sayıp onlara sırt dönme onları düşman bilme de ayrılmanın dalalete düşmenin bir sebebidir kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi dinlerini parçalayıp grup grup olanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yok diyor dillerini parçalayıp fırka fırka olanlar kendi ellerinde olanla yani kendi fikirleriyle kendi anladıklarıyla gruplarına ait üstünlüklerle kendilerinin daha doğru yolda olduğunu iddiasıyla övünüp dururlar aleyküm selamlar selam etler kardeşlerim dinlerini parçalamanın bir başka anlamı da dinin hükümlerinin bir kısmını alıp bir kısmını bırakmaktır böyle yapanlarla kendi grubunun anladığı şeyi din zannedenler arasında hiçbir fark yok kardeşlerim her biri bir liderin bir önderin peşine takılır bir grup bulur grubunu en üstün sayar Diğer grubu da yanlışta görür. Allah hepimizi affetsin kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Allah dalaletten bizleri kurtarsın. Hatalardan, gafilliklerden Rabbim bizleri beri büyürsün. Bunların içinden sıyrılmanın tek yolu Allah'ın kitabı Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine yekün sarılmaktan geçer. Bu olmadığı müddetçe dalaretten kurtulmamız mümkün değil kardeşlerim. İslam'ı, onun güzelliklerini, onun İslam'a, insana kazandırdıklarını, İslam'a uymakla elde edilecek kazançları, Allah'ın vereceği mükafatı, ve vereceği cezayı bilmeyenler bu gibi konularda cahilce hareket edenler hidayetten saparlar. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Bilgisizlik insanı hem doğru yoldan ayırır hem de kişiyi belli konularda tahassup sahibi kılar. Kişinin bilmediğini bilmemesi ise daha büyük bir kayıptır. Böyleleri hep kendi hevalarına uyarlar, bildikleri az bir şeyin üzerinde de inatla dururlar. Sapıklıkta olsalar bile kendilerini kolay kolay düzeltmezler. Elde edilen bilginin yanlış kullanılması da insanı dalalete düşüren en büyük sebeplerden birisidir kardeşlerim. Allah hepimizi affetsin. İlim insanlara gerçeği göstermesi ve hakikate ulaşmasında bir ışık olması gerekirken insanlar bilgiyi gereğince kullanmadıklarından onu aynı bir silah ve silahın içine sürülen bir mermi gibi kullandıklarından ilmin o taşıyan insana dahi hiçbir faydasının olmadığını hatta dalalete düştüğünü ve dalalete düşürdüğünü görürsünüz hatta çoğu zaman Allah'tan gelen hidayet yani İslam'ın ilkeleri işte bunlar bilimsel gerçeklere ters bugün ilim var fen var o kadar ilerledi ki bunları şimdi değil de artık ilimle fenden hareket ederiz diyecek kadar ileri götüren iddia eden böylece onlardan yüz çevirmekle dalalete düşen birçok insanlar vardır kardeşlerim din tamamlanmış eksik hiçbir şey kalmamıştır Allah Azze ve Celle razı olduğu ve ben İslam'dan razıyım dediği bu din kemale ermiş ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bu din ne yapmış seçilmiştir. Aleykümselam ve Yine kardeşlerim dalalete düşme sebeplerinden bir tanesiyle, kimileri de insanlara hükmetme, onların sırtından geçinme, ya da başka amaçlar için dinden öğrendiği bilgileri yanlış yerde ve kendi çıkarına kullananlar vardır. Bunlar da hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırır. İnsanın kalbinden ahiret inancı kaybolduğu an artık o derin bir sapıklığa düşmüştür. Artık Allah'ın dininin izzetini bırakmış kendi izzetinin peşine gitmiştir. Bunlar hem sapar hem de saptırır. İşleri güçleri dedikodu çeşme başı avratları gibi hep boş şeylerle uğraşırlar. İşte bunlar hem dalale tehlidir hem sapandır, hem de saptıran. Müslüman hiçbir zaman boş şeylerle uğraşmadığı gibi zamanını da boşa geçirmez. Allah kalbimizden ahiret inancını almasın. Allah'ım bize merhamet ettin. İnsanın kalbinden ahiret inancı kaybolduğuan artık o bitmiştir kardeşler. Artık derin bir sapıklığa düşer. Ahiret inancı insana hayat verir. Canlı tutar. Cevval kılar. Allah azze ve celle kitabında lehvel hadis. Yani boş, işe yaramaz. Boş sözden uzak durun diyor. Allah'tan ve ona itaattan uzaklaştıran her türlü söz ve meşguliyetten uzak durun diyor. Eğer insan, boş sözlerin, kendisine fayda vermeyen sözlerin peşine giderse, inanın hidayetten uzaklaşır ve dalalete düşer. Bu gibi sözlerle, bu gibi uğraşlarla, saatlerini geçiren bir insan o geçirdiği o saatlerde hiçbir fayda alamaz. Ama o yaptığı boş şeyler ona şunu kazandırır. Allah'tan uzaklaştırır. Kulluk görevlerinden uzaklaştırır. Ve onu dalalete düşürür kardeşlerim. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Aleykümselam. Dalalete düşmenin düşenlere baktığımızda onların kalpleri hep kasvetlidir, katıdır kardeşlerim. Onların kalplerinde her zaman kin, her zaman haset tohumları vardır. Dalalete düşen bir insanın vasıflarına baktığımızda onların kalpleri fıtri özelliklerini yitirmiştir hidayete kapalıdır. Şirke, küfre, şüpheye, cedele, sapıtlığa ise açıktır. Öyle kalplere hikmeti ve hidayeti anlatmak çok zordur. Allah kime hidayet verirse onun kalbini İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse onun da kalbini göğe yükseliyormuş gibi daraltır ve sıkar dalalette olanların kalpleri dalalette olmanın ve hidayeti bırakıp da dalaleti satın almanın ahiretteki cezası elbette cehennemdir kardeşler. Allah bizleri mağfiret etsin demek ki dalalet hiç hoş bir şey değil dalalet doğru yoldan, Allah'ın yolundan ayrılıp başka yollara sapma, batıl her şeyi kabul etme, Allah'ın emrine aykırı yaşamaktır. Bu sıfat, inkarcıların ve müşriklerin bir sıfatıdır. Münafıkların sıfatıdır, fasıkların sıfatıdır. Bu kavram onların hidayetten ayrılarak yanlış yola girdiklerini çıkmaz bir sokağa saptıklarını gerçeğe ayrı hareket ettiklerini kendilerini kurtuluşa götürmeyecek bir tercih yaptıklarını en güzel şekilde ortaya koymaktır kardeşlerim. Allah'ın davetine kulak asmayıp onun ayetlerini inkar edenler kendilerini maksada götürecek yolu kaybedip azabı ve tükenişi kazandıracak olan sapıklığı anlar. Dalalete düşme bir anlamda azma ve hatta aşmadır kardeşlerim. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve dalalet ehlinden bahsederken şu dört hasleti yapan halis münafıktır diyor. Onların huylarından bir tanesi neydi? Azma, hatta aşma. Böyle yapanlar hakkın karşısına çıkmış ve kendi aleyhine azap kazanmış olurlar. İnsanları Allah'ın dininden yüz çevirtip sapıklık yollarına sürükleyecek kişiler, sistemler, araçlar günümüzde o kadar çok yayılmış ki bugün o kadar çok sistem var ki akım var ki bütün çalışmalar sanki insanları adeta dalalete davet etmekte vaktini boşa geçirme boş sözleri yayma adeta sistematik haline gelmiş Allah gafletten kurtulup hakka dönenlerden eylesin bizleri Allah dinine sarılanlardan eylesin müminler İslam'ın dalalet dediği hayat anlayışlarını davranış ve fikirlerini çok iyi tanımalı ve kendini iki dünyada da kurtaracak İslami kimliklerini korumalıdır Allah her namazda okuduğumuz Fatiha suresinde yer alan şu duayı hayata geçirmeyi hepimize nasip etsin Ya Rabbi bizi dost doğru yola ileti kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin yoluna değil subhaneke Allah'ımme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa ente estağfurika ve tevbe velhamdülillahi labdül alemin Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin Rabbim hepimize hayır versin